Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Müslüman Ulgar Özestin. Günaydın. Hafta sonuna yaklaşırken ilk haberimizin konusu 29 Ekim kutlamalarının ardında kalan havai fişek tartışmalarından geliyor. Melis Kantar tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi havai fişek kullanımının tamamen yasaklanması. Melis diyor ki Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan Bayraktar lütfen havai fişeklerin kuşları öldürmesine ya da sakat bırakmasına izin vermeyin. Melis devam ediyor. Havai fişeklerin kuşlar üzerindeki zararlı etkileri... Sesi, dumanı ve ışığıyla havai fişekler kuşları korkutuyor, sağır ediyor, şok sonucu ölümlere yol açabiliyor. Fişekler atılınca ağaçların üzerindeki kuşlar nereye kaçacaklarını şaşırıyorlar. Panikten veya panik içinde birbirleriyle çarpışmalar sonucu ölüyorlar. Kuluçkadaki kuşlar sesten korkarak yuvalarını bırakıp kaçıyorlar. Havai fişekler kuşların gözlerine zarar veriyor. Patlayan havai fişeklerinin yakınında olan kuşlar yanarak ölüyor. Lütfen senelerdir devam eden bu tuhaf eğlenceye daha fazla göz yummayın. İlgili kararların acilen alınarak havai fişek kullanımının tamamen yasaklanmasını arz ederim diyerek talebini dile getirmiş Melis. Sıradaki kampanyanın talebi Göktürk'e devlet hastanesi açılması. Göktürk Vizyon adıyla başlatılan imza kampanyasının talebi 30 bin nüfuslu Göktürk. Beldesine devlet hastanesi açılması kampanya sahibi bu belde yaşayanlarının en önemli ihtiyaçlarından biri sağlıktır. Bölgemize en yakın hastanenin 20 kilometre olduğunu ve her zaman ulaşım olanağının olmadığını düşündüğümüzde hayatlarımızın önemi adına bölgemizde daha kapsamlı 24 saat hizmet veren bir devlet hastanesine ihtiyacımız var diyerek talebini dile getirmiş Göktürklü sakinler. Askerlik süresi ve bedelli askerlik tartışmaları süre dursun bu konuda bir kampanya başlatılmış Change.org'da. Alice Deniz tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi 25 yaş için askerlik konusu. Alice'in kampanya metninde 30 yaş ve 30 bin TL'nin çok yüksek olduğunu, bu yüzden sadece 70 bin kişinin başvurduğu, bunun içinde dövizli askerlikten faydalanan gurbetçi vatandaşların da olduğuna bakılırsa, başvurunun çok düşük ve maksadını ...ulaşmadığı asker olmuştur, diyor. Bakayalar erimemiş, çıkarılan bu yasa başarısız olmuştur. Yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşımız iş kaybı yaşamaması için dövizle askerlik uygulaması mevcut yurt içinde ise bu kanayan yarayı görmemezlikten geliyor, büyüklerimiz diyor. Bizler işlerimizi kaybetmekle karşı karşıyayız. Yurt içinde istihdam sağlayan, ekonomiye, bütçeye can veren bu gençlerimiz için de bedelli askerlik uygulamasının hakkı olduğunu düşünülmelidir, Gençlerimizin önünü açmak mı yoksa kapatmak mı? Bu soruya cevap güç olmasa gerek diye yazıyor kendisi. Sırada yine askerlik olan bir başka kampanya var. 29 Yaş Mağdurları adında grup tarafından başlatılmış ve konusu 29 yaşını doldurmuş erkek üniversite öğrencileri. Diyor ki bizler 29 yaşını doldurmuş üniversite öğrencileriyiz. Geçen yıl karşılaştığımız kayıt yenilememe durumundan sonra Asker kaçağı durumundayız diyerek başlıyor sözde. Bizler 29 yaşını doldurmuş üniversite öğrencileriz. Geçen yıl karşılaştığımız kayıt yenileyememe, okulumuzu yarıda bırakma durumundan sonra bu yılda kayıtlarımız olmasına rağmen 29 yaş sınırı sebebiyle askere gitme durumuyla karşı karşıyayız. Samimi şekilde bilinmesini istiyoruz ki sorunumuz askere gitmek değil. Sorunumuz askere gidememe sebeplerimizdir. Hepimizin geçerli sebepleri var birçoğumuzun çalıştığı için Ailesine bakmak zorunda olduğu için maddi durumlar, geç üniversiteye yerleşmek gibi sebeplerle yasal sınır üzerinde bulunmaktayız. Şimdi eğer askere alınırsak döndüğümüzde sıkıntılarımız yeniden başlamamız gereken bir okul, çalışacağımız bir iş olmadığı için maddi sıkıntılar sebebiyle belki de hiç bitiremeyeceğimiz bir okul ve hiçbir unvanımız olmadan işsizler kervanına katılmak zorunda olduğumuz bir hayatla karşı karşıya kalmaktır. Bu ve bunun benzeri sorunlar, Sadece kişinin kendisini etkilemediği gibi evli olanların ailesini, çocukları, anne babası gibi 100 bin kişiyi zor durumda bırakacaktır. Tek istediğimiz askerlik süremizin okulumuzun bitiş tarihine kadar ertelenmesi hususudur. Konunun aciliyetini ve ciddiyetini bilgilerinize arz ederiz diyor ve her gün farklı yönleriyle gündeme gelen askerlik konusunda pek çok talep var. Bakalım askerlik konusundaki bu taleplerden hangileri ne şekilde çözüme ulaştırılacak? Tabii ki vicdani ret olayı da süre giden meselelerden bir tanesi. Dünkü Boğaziçi Üniversitesi Ulaşım Sorunu kampanyasının ardından başlatılan benzer bir kampanya var. Sırada İETT Genel Müdürlüğü'ne yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi Fatih Üniversitesi güzergahındaki seferlerin ve otobüslerin arttırılması. Sevda Yetiş diyor ki kampanyasında üniversitemizin şehir dışında olması nedeniyle ulaşım ciddi bir problem. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber mağduriyetimiz daha da artacak. Bunların yanı sıra Hadımköy otobüslerinde aylık kart geçmemesi ve Yeni Bostan Hadımköy hattında 1 lira 75 kuruş ücret basılması öğrencileri zor bırakmaktadır. Bu nedenle Hadımköy araçlarının genişletilmesi, arttırılması ve üniversiteden şehrin merkezi yerlerine hat açılmasını talep ediyoruz diyor. Kendisini ve diğer öğrencileri bu konuda açıkta bırakmamak gerek yaklaşan kış şartlarında. Bugün kampanya açmak isteyenler ve kampanyalarını geliştirmek isteyenler için biraz güncelleme yapalım dedik. Başarılı kampanyaların ortak özelliklerinden bahsedelim. Bunlar kimler neyi nasıl istediklerini ve nedenlerini net bir biçimde açıklıyorlar. Bir imza kampanyasını başarıya hazırlayan ilk adım talebin net ve elde edilebilir yani ilk bakışta mümkün olması. Aynen bu otobüste olduğu gibi belirli bir hattı istiyorlar. Bunun muhatabı da belli kimdir? İETT. Ve oldukça da gerçekçi yani oturduğu yerden dünya barışı ve açlık bitsin gibi taleplerde bulunmuyor. Burada istediği bir otobüs hattının açılarak öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesi. Tabii ki bu yardımlaşma kültürünü veya en azından öğrencileri açıkta bırakmama kültürünü geliştirerek insanlar arasındaki yardımlaşmayı anlayışı ve empatiyi geliştirebileceğini düşünebiliriz. Ve tabii ki bu değişimi neden talep ettiğinizi öylesine net ve gerçekli bir biçimde anlatmanız lazım ki bu konuda bilgisi olmayanlarda bu sebepleri duyduğunda sizi anlamalı ve destek vermeyi istemeli. Mesela otobüs örneğinde tekrar geri dönecek olursak burada. Niye bu otobüsün gerekli olduğu, ulaşımın ne kadar zor olduğu, kış şartlarının gelmekte olduğu, bu ücretin yüksek olduğu ve bu nedenlerle şayet öğrencilere değer veriyorsak, öğrenime değer veriyorsak belediyenin bu konuda harekete geçmesi gerektiği ifadeleriyle bunu güçlendirmek mümkün nitekim bu yapılmaya çalışılmış kampanyanın pek çok alanında. Bir de tabii ki bu kampanya metinlerinin haricinde altta bir mektup olması lazım bu mektupta da bütün detaylarıyla bu yaklaşımın sunulması gerekli Evet işte bütün bunlar yapıldıktan sonra kampanyanız başarıya ulaşabilir ama tabi daha uygunacak pek çok yöntem var bunları da change.org taksim TR taksim rehberler adresinde bulabilir ve buradan kampanyanızı daha da geliştirebilirsiniz görmek istediğiniz değişimi kampanyalarınızı yaratabilmeniz dileğiyle Esen kalın